Mmm. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala İmam Gazali'nin Minhajül Abidin isimli kitabını okuyoruz. Bir kitap okunurken bilmemiz gereken önemli notlardan birisidir. Onu not edelim. Hangi kitap olursa olsun sınırsız bir alanı kuşatmaz o. Sadece Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı olduğu için sınırsız alanda bize hitap eder. Mesela Kur'an-ı Kerim'imiz bizim sadece fıkıh kitabıdır diyemeyiz. Sadece akait kitabıdır diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim'imiz her şeye delalet ediyor. Her alana açılıyor. Onun dışında mesela minhajul abidin şimdi okuyacağız inşallah bitirene kadar Minhajul Abidin'le beraber olacağız. Peki minhacül Abidin bir Müslüman olarak ölünceye kadar bana lazım olacak bütün fıkıh, akaid, tarih, kelam, akide ne varsa bu bilgi ihtiyacımı olduğu gibi karşılayacak mı? Hayır. Hayır. Hiçbir kitap bu iddia ile yazılmamıştır. Bazı kitaplar ahlak içeriklidirler. Bazı kitaplar sadece fıkıh mevzularını ihtiva ederler. Bazı kitaplar da tarih maksatlı yazılmıştır. Müslümanın bütün bunlara ihtiyacı vardır. Birini aldığında o, o kitabın alanı kadar kaliteli bilgi sahibi olur. Ondan tam istifade ettiyse öbürünü aldığı zaman da diğer alandan istifade eder. Herhangi bir kitabı abartarak bu kitap benim elimdeyken yerde gökte dünyada ahirette ne lazımsa bu kitaptan ben bunu alacağım demek yanlış Kur'an-ı Kerim hariç. Neden Kur'an-ı Kerim yüzde yüz o demektir dünyada ahirette mümine lazım olan temel ölçüler Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bunun dışında Buhari mesela Ümmeti Muhammed'in ittifakı ile sahih bir kitaptır. Ama Müslim olmadan %100 sahih hadislere ulaşamıyoruz. Hatta Müslim ve Buhari'yi birleştiriyoruz yine bilgimizin eksik kaldığı başka alanlar var. Bu başkalarının da doldurduğu boşlukların bulunuyor olması Buhari içinde bir eksiklik değildir. Müslim için bir eksiklik değildir. Müslim ve Buhari'de kalan boşluğu dolduran diğer bir kitapta Buhari düzeyinde %100 onun gibidir demek de değildir. Biz Müslüman olarak İlim ihtiyacımızı karşılamak için bir kitap seçeriz. Bu kitap Kur'an-ı Kerim olmadığına göre tamam başka bir şeye ihtiyaç yok dediğimiz an cahillik etmiş oluruz. İlmin kıymetini bilmemiş oluruz. Ama elimizdeki kitabı değersiz görmemizi, bütün alanları doldurmuyor diye değersiz görmemiz de yanlış olur. Her Taşın bir ağırlığı olduğu gibi her kitabında bir ağırlığı vardır. Bu girişten sonra şimdi Gazali'nin minhacül abidini hangi boşluğumuzu dolduracak onu konuşalım. Yani biz minhacül abidin okuduktan sonra Gazali rahmetullahi aleyh, bu kitabı bizim için yazdı. <gülüyor> bu kitap Elimizde okuyoruz. Bize ne verecek? İman takviyesi verecek. Manevi dopingler yapacak. Ahlak takviyesi verecek. Belki bu kitaptan direkt bölüm bölüm cihadı okumayacağız. Ama cihada altyapı oluşturan iman takviyesi alacağız inşallah. Ahlakın özünü alacağız manevi kimliğimiz, allah Teala ile ona iman ile bağlantı olan kimliğimizi takviye edeceğiz. İnşaallahu Teala. Peki bu girişe neden ihtiyaç hissettik? Fıkıh bilgisi başka bir bilgidir. Onu başka bir kitaptan doldurmamız gerekiyor. Bunu anlayalım diye. Hatta hatta akaide ait genel konuları da baştan sona bu kitapta görmeyeceğiz. Ama paragrafların içinde bir cümle geçecek. O akideye ait bir bilgi olarak bizim de rağcımıza yerleşecek ayrı bir konu. Veyahut da işte usulü fıkıh bilgisi hiç geçmeyecek burada. İbn e Gazali usulü fıkıhla ilgili de kitap yazmış birisi değil mi? Evet. Onu oradan tarayacağız. Şunu zannetmeye karşı bu girişi yapıyorum. Şimdi Müslümanlar, Müslüman genç kardeşlerim benim, bir kitabı sahipleniyorlar. Mesela duyuyorlar ki Gazali'nin Minhacül Abidini çok değerli bir kitaptır. Tamam bunu ben alayım, dar yerleştireyim. Bunu okuduktan sonra ilim benden sorulur artık. Bir eksiğim kalmamıştır zannediyorlar. Bu iki açıdan yanlıştır. Bir- Zaten sen o kitabı Gazali'nin sana vermek istediğinin ne kadarı kadar aldın? Baştan sona okumuş olsan bile Gazali'nin belki de en hassas paragraflarını kaçırdın sen. Yani yüzde yüz o kitabı sanki hazmetmişin gibi zannediyorsun. Bu bir yanılgı türü. Bir bölümünü kaçırmış olabilirsin. İki, e zaten o kitabın bütün İslam bilgilerine vakıf bir kitap olduğunu iddia eden yok ki. Gazali de bunu böyle yazmadı. Senin imani gücüne biraz daha hızlı kazandırmak, ahlakını ve maneviyatını takviye etmek için yazılmış bir kitap. Bu pencereden bakarsan çok şey alırsın. Bu inşallah şu yaptığım giriş anlaşılmıştır. Çünkü Müslümanlar çok fazla darbe yedik, çok fazla bunu aldık. Zannediliyor ki bir kitap okursak o kitap bizi tam Müslüman yapacak veyahut da bir bir grubun başı bir kitap yazıyor. Bu kitaba ulaşan cennete ulaştı gibi algılanıyor. Böyle değil. Bunu tasfiye edelim. Her çiçekten alınacak bir bal vardır ama hiçbir çiçek bütün arıların tek kaynağı değildir. Kur'anımız hariç Kur'an'ımız bütün insanlığın bal üretebileceği çaptadır. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'i de anlamak için bu tip ön hazırlık, alfabe niteliğinde olan bu kitaplara ihtiyaç vardır. İnşallah Rabbim kerimimden rahmetiyle, lutfuyla niyaz ediyorum ki bu okuduğumuz kitap bizim Allah'ı tanımamıza, ahireti anlamamıza, Var ediliş gayemimizi çözmemize ve daha Müslümanca, daha takvaca yaşamamıza vesile olur. Niyaz ediyorum. Müellifimiz gazaliye rahmet vesilesi olsun. Bulunduğu yerlerde Allah'ın e, inamını görmesine ziyadesiyle vesile olsun diye dua ediyorum. Şimdi e, kitabımızın, temel girişini yapmıştık. Ben tekrar e, Hamdele ve Salvele'den sonraki bölümünden başlıyorum. اِعْلَمُوا اِخْوَانِي اَسْعَدَكُمُ ve وَاِيَّانَا بِمَرْضَاتِهِمْ diye başlayan bölümdeyim. E, tekrar işaret ediyorum. Bu okuyuşumuzu Arapçayı olmasa da Arapça kelimeleri Öğrenmemize sebep yapalım. Bu sebeple sanki siz bir Arapça dersi görüyormuşsunuz gibi yer yer kelimelerin ayrıntısına gireceğim. İki, İslam şeriatına ait, İslam yazan müelliflere ait ıstılahları, kavramları öğrenmemize vesile olsun. Bu da neyle olabilir? Sizin not tutmanızla mümkündür. Sonra da notlarınızı mütalaa etmenizle mümkündür. Mümkün olduğu kadar not almaya çalışın. Ama eğer not alırken dinleme kabiliyetiniz tıkanıyorsa not almayın o zaman. Başka bir arkadaşınızın notlarından ya da sesi ve görüntüyü izleyerek takviye edin. Çünkü not almak bir beceri meselesidir. Geliştirilmiş olması gerekiyor. Nasıl hızlı yazmak yüzlerce sayfa yaza yaza oluşuyor dinlerken not almakta bir kabiliyet gerektiriyor. Onu becerebilen herkes olmuyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Rabbimiz muayynimiz olsun. اِعْلَمُوا اِخْوَانِي اَسْعَدَكُمُ اللّٰهُ وَيَّانَا Kardeşlerim biliniz. Beni de, sizi de Allah razı olduğu kullarından etsin. Rızası ile mutlu etsin. اَنَّ <gülüyor> الْعِبَادَةَ ثمرة العلم عبادة علمين meyvesidir. Ve faidetul umri insanın ömrünün yaşamasının ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Ve hasilul abdi ve bida'atul evliyai ve tarikul evliyai ve kısmatul e izzeti ve maksudu zevil himmeti ve şiarul kirame ihrefetur ricali wahti yaru ulul ibadeti tarif ediyor. İbadet ne? İnşallah ibadet kelimesiyle ilgili ne anlama geldiğine dair sonraki derslerimizde döküman çıkaracağız. İbadet kulluk demektir. Yani Allahu Teala'nın kulu olarak İş yapmak demektir ibadet. Namaz ibadettir. Ne için? Allahu Teala'nın huzurunda iş yapıyorsun ondan dolayı. Oruç ibadettir. Ne için? Allahu Teala'nın rızasını kastederek yapıyorsun. Kur'an okumak ibadettir. Neden? Çünkü Kur'an'ı Kerim'i Allah'ın kelamı diye okuyorsun. Müslümanın Çoluk çocuğunun rızkını temin etmek için çalışması da ibadettir. Diğer ibadetleri yaptıktan sonra. Neden? Orada da Allah'ın helallerini kastediyorsun. Haramlarından kaçınarak para kazanıp çoluk çocuğunu geçindirmeye çalışıyorsun. Çocuklarını Allah'ın emaneti görüyorsun. İbadettir. Evlenmek ibadettir. Neden? Allah'ın helalini istiyorsun. Allah'ın nimetlerinden birine talip oluyorsun. Bu anlamda ibadet, baştan namaz olmak üzere, zikir olmak üzere, Kur'an okumak olmak üzere ibadet ki müminin hayatı baştan sona ibadet olabilir. İyi niyeti sayesinde, güzel niyetleri sayesinde, şeriata uygunluğu sayesinde işte bu ibadet ilmin sonucudur. Ömrün çıkardığı bir faydadır ve kulun abd kulun özetidir. Kulun mahsuludur. Evliyaullah'ın da sermayesidir. Evliyanın vida'a sermaye demek. Evliyanın sermayesi ibadettir. Bu nedenle geçen dersimizde velilik evliyalıkla ilgili ayrıntıya girdik. Neden? Çünkü müellifimiz rahmetullahi aleyh. Evliya yani velinin çoğulu. Evliya dediğimiz kimselerin sermayesi kulluktur, ibadettir. Ve tariqu'l-aqwiya imanı güçlü kimselerin yolu da ibadettir. İbadetten başka güçlü iman yolu yoktur. Kendini imanda güçlendirmek isteyen ibadet yapacak. İbadet nedir peki? Sayıyoruz ya. Namazdır, cihattır, Kur'an okumaktır, zikirdir. Tefekkürdür. Tefekkür de ibadettir. Anneye, babaya itaattir. Hasta ziyaret etmektir. Kur'an-ı Azimuşşan'ın emrettiği şeyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin önümüze çıkardığı şeyler hepsi ibadettir. Dükkanını açtın, tamirci dükkanında araba tamir ediyorsun, helal kazanayım diye ibadettir. Sen helale, harama, Dikkat ederek, oto tamir ederken bile ibadet sahibisin. Çünkü ezan okununca zaten camiye gideceksin. Zaten yanlış iş yapıp kimsenin arabasına zarar vermemeye dikkat ediyorsun kul hakkıdır diye. Yürürsün ibadet, oturursun ibadet, mümin kardeşinle pasta yemeye gidersin o da ibadettir. Elbette namaz ağırı dağı kadar bir ibadettir. Mümin arkadaşlarınla pasta yerken de küçük bir tümsek kadar ibadettir. Ayrı bir mesele. Hasta ziyaret edersin, ibadettir. Yetmiş tane meleği de Allah sana görevlendirir dua etmek için öyle bir ibadet olur. Demek ki güçlü imanı olan müminler bu yolu denemişlerdir. Hangi yolu? İbadet yolunu. Ennel ibadete diyor ya o yukarıda. Bu ibadeti daire içine alıyorsunuz. Onu açıklıyor hep. İbadet nereyi gösteriyor? İbadet nelere sebep oluyor onu anlatıyor. Ve kısmetul e'izzeti. Güçlü olanların bayına düşen de bu ibadettir. Aziz oldu. Hangi sayede aziz oldu? Güçlü. Nasıl oldu? Hep ibadet sayesinde. Ve maksadu zevil himmeti. Yüksek gayelilerin, amacı büyüklerin kastettiği şey de ibadettir. Yani sonunda o noktaya gelmek istiyorlar. Ve şi'arul kiram. Değerli insanların sembolü de şiar, sembol. Sembolü de ibadettir. Ibadetin dışında hiçbir şey Allah'ın nazarında büyütmüyor kulu. Koltuklar, forslar, mal, büyüklük değil Allah katında. Malı Allah yolunda ibadet maksadıyla kullanmak ancak büyüklük. Ve hirfetül rical adamların mesleği de budur. Tabii meslek nasıl bir meslek? Yani meslek ne demek? İş edinmiş olmak demek. Gerçek adam adamlar, rical. Minel müminine ricâlün buyuruyordu ya Kur'an-ı Kerim Ahzab Suresi'nde. Müminler içinde öyle adamlar var. O adamlık mesleği de neyle elde ediliyormuş? İbadetle. Ve ihtiyaru ulül absar. İhtiyar seçim demek. Seçmek, beğenmek demek. Basiret sahibi insanların, ileri görenlerin seçimi de ibadettir. Ve ysebilus saadet. Sebilus saadet'inin altını çizelim. Saadet yolu demek. Saadet yolu yani mutluluk yolu diye tercüme edebilirsiniz ama Gazali rahmetullahi aleyh hem bu minhacül abidin kitabında hem diğer kitaplarında Sebilü saadeti tasavvufun kullandığı manada kullanıyor. Sözlük manası olarak bunu tercüme edemeyiz. Çünkü sebil yol demek. Sebilullah Allah'ın yolu demek. Bu Sebilü saadeti mutluluk, saadet de mutluluk demek. Mutluluk yolu dediği zaman el mevtü alel iman demek istiyor. İmanla ölmek. Yani ibadet sebilü saadetidir. Saadetin yoludur. Saadetle ne kastediyor Gazali? İmanla ölmek. Çünkü başka bir derdi yok Gazali'nin. Bize de tavsiye ettiği şey budur zaten. İmanla ölüp mes'ud olun diyor. Eğer bir mümin gerçekten imanla ölmek ve böylece büyük bir saadet yakalamak istiyorsa ibadet edecek. İbadet nedir? Kadının tesettürü. ibadet midir? Ya Allah! Daha güzel ibadet olur mu ya o kadın için? Kadının evlat büyütmesi, çocuk büyütmesi ibadet midir? Tabii ki ibadettir. Cenneti ayaklarına getirecek kadar büyük bir ibadettir. İbadet hayatı Allah'ın rızasına göre yaşamak demektir. Evliyaullah'ın yolu mı budur. Sebilus saadeti, mutluluk yolu da bununla sağlanıyor. Neydi mutluluk yolu? İmanla ölmek. Allahu biha. Allah bunu hepimize nasip ede. Bu saadet var ya, imanla ölmek saadeti, bütün bu çırpınışlarımız, Dünyadaki say gayretimiz, heyecanımız hep bunun içindir. Vamin hacul cenneti. Cennetin yolu da, metodu da ibadettir. Minhajul abidin kitabın ismi zaten değil mi? Ne ne demek? Abidlerin yolu, yordamı, kuralı demek. Minhajul cenneti. قال الله تعالى: "وأن ربكم فاعبدون". Ben sizin Rabbinizim. Bana ibadet edin buyurdu Allah. Ve Allah ﷻ diyor ki: "İnna hâda kan l-kum ve kan sâyukum meshkûra. İnna hâda iştebu kan l-kum jaza'ın. Sizin karşılığınızda. Ve kan sâyukum meshkûra. Sizin çalışmanızda kabul edilmişti. ceza kelimesi daha önce de konuştuk. Karşılık demekti. İnna adakanelekum cesaen cennetteki kullarına buyuruyor Allah. Sizin cezanız burasıydı. Ne demek cezanız? Karşılığınız. Nedir o karşılık? Çünkü Allah, wa ayna Rabbukum fa'budun. Ben sizin Rabbinizim. Bana ibadet edin buyurmuştu. Siz de ibadet ettiniz. Bu da sizin karşılığınızdır. Bakın ise ayukum meshkûra. Seye insanın çalışması demek. Saya sarıl, çalışmaya sarıl demek oluyor. Sizin sayiniz yani çalışmanız kabul edilmiştir, meşkûr kabul edilmiş, teşekkür edilmiş anlamında. Burada, قال Allahu Teala Allah buyurdu, ve Kâl Teala Allah buyurdu" diyor. Bazen müellifler burada da yapmış gazal, "Allahu Teala buyurdu" derler. Bazen de Teala buyurdu denir. Allah lafzını zikretmez. İlerideki bölümlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve de zamirlerle nasıl andığını göreceğiz. Bu yani müellifin Allahu Teala der gibi sadece Teala Azze ve Celle dediğini görüyoruz. Bu kısaltmaları bir saygısızlıktan değil, yani bu nasıl olsa Allahu Teala anlaşılıyor bundan diye böyle zikrediliyor. Evet şimdi dönüyoruz devam ediyoruz. Summe izâ nazarna fiha ve teemmela tarîqahâ min mabâdîhâ ilâ maqâsidihâ elleti hiye emânî sâlikiyâ. Summe izâ nazarna bu ibâdatah kumlûâ Müslümanca yaşamaya baktığımız zaman idana zarna fiha ve teammalna tariqaha. Bi teemmül etmek düşünmek demek, tefekkür etmek. Ve teammalna bu kulluğun yolunu düşündüğümüz zaman min mebadiha ilkelerinden. Mebadi ilkeler demek. Ila maqasidiha. ve gaye ilkesinden gayesine kadar yani baştan sona kadar bu kulluğu düşündüğümüz zaman elletihiye emani yü salik salik bu kulluk yoluna giren Müslüman demek bu konuyu ele aldığımızda ki bizim umudumuzda sığnağımız da yani bu salik olarak ibadete giren biri olarak bizim bütün dayanağımız da budur zaten feidahiye. Görürüz ki tarikun va'run ve sabilun sabun. Bu bahsettiğimiz ibadet yolu çetin. Ve sabilun sabun ve zor bir yoldur. Burada müellifimiz Gazali rahmetullahi aleyh bir gerçeği önümüze koydu ilk paragrafta. O şudur. Kardeşim, şu ibadet dediğimiz şey yani Allah'a kulluk heyecanıyla yaşamak. Yürüdüğünden, oturduğundan, gezdiğinden, yediğinden, içtiğinden, namazından, orucundan, tilavetinden, zikrine kadar. Her şeyi Allah için ve Allah rızasına uygun. Allah ile yapabilmek ki buna kulluk diyoruz. İbadet diyoruz. Bu kolay bir şey değil. Bu kolay değil. Evet, niye kolay değil? كَسِيرَةُ الْعَقَبَاتِ Çok engelleri var. Akabat, engeller demek. Çok engelleri var. Bu engeller... Yani bir barikat konuyu önüne değil. Yani kulluk yapmak istiyorsun ya sen. Okulluğun, ibadetin pek çok meşgul edeni vardır. Akşama kadar oturursun, akşam üzeri güneş batarken bir yüz defa subhanallahi ve bihamdihi diyeyim dersin. Akşama kadar hiçbir işin yoktu. Sen tesbihinle yüz defa onu söylemeye kalktın ya on tane iş çıkar karşına bu sefer. O yüz tesbihi bitirttiremezsin beş dakikada. Niye? Çünkü ibadet dediğin zaman vakit tükenmeye başlar. Niyetini ibadeti koyunca olmayan engeller çıkar. Üşümüyordun üşürsün. Şöyle radyatörü açayım dersin. Klimayı açayım dersin. O ibadet lezzetin gider bu sefer. Meşgul olduğun için. Zira müminin ibadet yapma isteğine karşı nefis ve şeytanın da çok engelleyici planları ve projeleri vardır. Meşguliyetin yoktu, meşguliyet çıkar. Engel yoktu, engel çıkar. Bunun için ne diyoruz? Tarikun va'run ve sebilun sa'bun Kesiratül akabeti, engelleri çok, yolu uzun, çetin bir yoldur bu. Hangi yol? İbadet yolu. Şiddetül meşakkati, meşakkatleri de şiddetlidir. Keyfi yerinde olanların karşılaşmadığı şeylerle karşılaşıyorsun. Beydetül mesafeti, mesafesi çok uzundur. İki gün namaz kılarak ibadet yolculuğun bitmiyor. Bu sene Ramazan-ı Şerif'i oruç tuttun diye ibadet yükümlülüğün bitmiyor. Annene ve babana Allah'ın emridir diye bu yaz itaat ettin, kışın rahat etmiyorsun, gene annen baban bekliyor. Son nefese kadar bitmeyen mücadelenin adına ibadet diyoruz. Önce buna inanmamızı istiyor. Bunu bir anla önce diyor. Daha henüz mukaddimesindeyiz kitabın, mukaddimesinde gerçeklerle yüzleştirdi bizi. ''Azimetül afat'' ''Afat'' Türkçedeki kelimedir. ''Azim'' büyük demek. ''Azimetül afat'' çok fazla belaları olur. Büyük belaları olur bu kulluğun. ''Kesirotül avaiki vel mevanii'' Çok fazla engelleri, manileri vardır. خفيه <gülüyor> tehlikelerle kuşatılmıştır gizli tehlikeler vardır gaziratul <gülüyor> çok yol keseni vardır çok engelleri vardır Gaziratul Eşiyâi ve Atbağı zetul Eşiyâi ve Ama arkadaşı yol arkadaşı azdır. Düşmanı çoktur, arkadaşı azdır. Vahakeda yeji bu entekune. Altını çiziyoruz. Bütün bu meşakkatleri saydı. Şöyle sıkıntıdır, böyle sıkıntıdır dedi. Şimdi ne diyor? Vahakeda yeji bu an Böyle de olması gerekiyor. Niye böyle olması gerekiyor? Li enna tarikul cenneti. Çünkü bu cennetin yoludur. Cennetin yolu elbette böyle olacak. Hem cennet yolu olacak, hem tüple yol olacak. Hem cennete götürecek seni, hem hiç meşakkat oluşturmayacak. Böyle bir vaat yok Allah'ın. Li enna tarikul cenneti ve yصير bu gerçek. Bu gerçek tasdiqan lima qalehu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözünü doğrulamaktadır. Hangisi cennet yolu olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini hatırladık. İnnel cennete huffet bil Cennet sıkıntılarla kuşatılmıştır. O inne'n-nar huffet bi'şehavati. Cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi bizi bu gerçekle yüzleştiriyor. Ezeli'miz rahmetullahi aleyh şöyle başlamadı kitabına. Ey beni kitabımı okuyan kardeşlerim. Size mis gibi bir cennet anlatacağım dinleyin beni, akşam eve gidince de kendinizi cennette bilin demiyor. Ne diyor? Ey kardeşlerim, Allah bana da yardım etsin rızasını kazanmakta, size de yardım etsin. İyi bilesiniz ki, biz kulluk için yaratıldık. Evliyaullah'ın derdi buydu. Bu, bunun için varız biz. Bu da çok zor, çetin bir süreçtir. Onun için geliniz, bu zor yola, Hazırlanalım diyor. Çünkü bu cennet yoludur. Cennet yolunda da meşakkat olması normaldir. Korkmayın, ürkmeyin diye bize tavsiyede bulunuyor rahmetullahi aleyh gazalimiz. Bu tavsiyesini de ya da bu girişini de nereye dayandırıyor? İnnel cennete huffet bilmekârihi Cennet meşakkatlerle kuşatılmıştır. Bir nevi bahçe düşünün. Ve teşbih temsil etrafını dikenlerle çevirmişler. Niye? E gelen atlamasın içeri diye. Hayvan girmesin diye. Cenneti de Allah meşakkatlerle çevirmiş. Bu meşakkatleri Kurtubi ve Nevevi'den özetleyerek nakledeyim. Neler olabilir meşakkatler? Şimdi hadis-i şerif e, ne bize naklediyor. Cennet meşakkatlerle çevirilmiştir. Cehennem de bunun karşılığında şehvetlerle çeviriyor. hep hoş olan şeylerle kuşatılmıştır. Mesela hem özellikle Nebemî'den naklederek nefsin hoşuna gitmeye, nefsin zorlandığı her ne varsa taharetinden mesela taharet yapmak kış günü, abdest almak gusletmek. E sünnet bunlar. Belki namaz kılmak için farz. Ama nefis bunlardan hoşlanmaz. Uykuyu bozuyor çünkü. Soğuk su yüzüne vurdun mu uykum bozuluyor. Cennet çitle çevriliyor. Abdest alamayanlar. Taharet yapamayanlar. Şeriata uygun bir şekilde e, namaz hazırlığı yapamayanlar atlamasın cennete diye. Cennet neyle çevriliydi? Onunla. Nebevi mesela başka bir örnek veriyor. Allah için konuşacak yürek sahibi olmak. Emri bil ma'ruf ve nehy'anil münker yapmak. Kolay bir şey değil. Nasıl yapacaksın bunu? Emri bil ma'ruf yapmanın bir bedeli var. Nehy'anil münker yapıyorsun. Bu haramdır diyorsun. Münker sahipleri seni rahatsız ediyorlar. Dövebilirler, kovabilirler, hakaret ederler. Eziyet ederler. dilini keserler, kafanı keserler, bir bedeli var. Evet cennet bunun karşılığı. Emri bil maruf ve nehy anil münker yapan Allah cennet veriyor ama kolay vermiyor. Kolay değil. Ne yapıyor Allahu Teala cennetini çevirmiş ama o karşı cennetin bu dikenle telle çevrilmiş olan bölgesinde meşakkate katlananlar. Allah için söylerim ben. Allah için konuşurum diyecek yürek sahibi olanlara cennetini açıyor. Hayır, keyfin bozulmasın deyip de. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil munkar <gülüyor> dini tebliğ etmek. Allahu Teala'nın şeriatını konuşmak, yaşamak, yaşanması için hamle yapmak, gayret etmek ve bunun karşılığında gereken sabra, yanlara ise Allah-u Teala'nın herhangi bir şekilde bir cennet vaadi olmuyor. Bu mesele kafirlik veya Müslümanlık olma meselesi olarak görülmemeli yalnız. Yani kafirler e, sabretmezler demek değil. Cennet amellerimizin, ibadetlerimizin karşılığı ya o ibadetleri niye yapamıyorsun? Çünkü cennet meşakkatlerle çevrili. Ondan dolayı yapamıyorsun. Mesela Allah-u Teala'nın indirdiği musibetlere karşı sabredip maddi tedbirlerini alıp Allah'a tevekkülle bekleyen hastalıktı, afetti, belaydı e bunlar cennetin çitleri. O çitlere takılmadan yürümenin karşılığına biz ne diyoruz? Musibete sabretme diyoruz. İbadet yaparken karşımıza çıkan zorluklar yolculukta namaz kılamıyoruz. Hastayken teyemmüm yapıyoruz. Orucumuz, tansiyonumuzdan filan hastalığımızdan, astımımızdan dolayı zor oluyor. Bütün bunları Allah-u Teala'nın razı olması uğruna eziyete katlanarak yapıyoruz. Bunun adına da ne diyoruz? İbadetin eziyetine katlanıp cennetin dikenle çevrilmiş, çitle çevrilmiş olan bölgesinde dikenlere takılmamak olarak diyoruz. Mesela, Nebevi'nin güzel örneklerinden birisi, ağzına gelen kötü sözleri sana düşmanlık yapılıyor, hakaret yapılıyor, çirkin bir sözle cevap vereceksin. Bağırıp çağıracaksın. Gıybet edeceksin. Yutuyorsun bunu. Sırf Allah'ın rız rızası için. Vel kâzı mînel diyor Kur'an değil mi? Gâyızlarını, ağızlarına kadar gelen nefretlerini Söylemeyip içine gömenler. Bu cennetin çitle çevrili bölgesi. Neden biliyor musunuz? Kardeşlerim, İnsan keyfi yerindeyken kötü söz söylemez elbette canım. Hangi deli o sözü söyler? Ama bin kere söylesen, bininde de haklı olacağın bir yerde bile susuyorsun sen. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزِ o, o sustuğun her kelime için... Allah sana cennetten bir yer hazırlıyor. Neden? Çünkü mümin farkı nedir? Kinini, nefretini kusmayıp içine gömmendir. Bağırıp çağırmıyorsun. Allah'tan karşılığını bekliyorsun. O karşılık cennettir işte. Yumuşak huylu olmak, sadaka vermek veya insanın kötülük gördüğü kimseye bile iyilik yapma cesareti. Ya Allah, bu da çok büyük bir şey. Herkes iyilik yapana, iyilik yapar. Sana dua edene sen de dua edersin. Sana yemek ikram edene sen de ikram edersin. Sana hoş geldin diyene sen de hoş geldin, hoş bulduk dersin. Ama sana kötü söz söyleyene sen Allah'ın hatırı için sessiz kalıyorsun, dualar ediyorsun. İşte işte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği etrafı meşakkatlerle çevrilmiş cennete, o meşakkatleri atlayarak girmek meselesidir. Bunu yapabilen mümin kalitesi yetiştirecek gazali inşallah minhacül abidinde. Sinirleniyor, siniri onun ağzını bozdurmuyor. Beddua bile etmiyor, sabrediyor. el الْغَيْسِ Peki bunları yapmasa gavur mu olur? Kafir olmaz. Ama çitlere takılır kalır. Cennete herkes 500 sene önce girer belki, o sonra girer. Niye? Çitlere takıldı kaldı çünkü. Cenneti Allah dikenlerle çevirdi, meşakkatlerle çevirdi ki, paldır küldür herkes içeri girmesin, bedel ödeyenler girsin gibi diye düşünüyoruz. Ve çok önemli bir başlık daha, Şehvetlere sabretmek gerekiyor. Çünkü şehvetlere sabredemeyenler paldır küldür cehenneme doğru yürüyorlar. Sabredenler cennetin etrafındaki engellere, meşakkatlere takılmadan cennete giriyorlar. Şehvet nedir peki? Hemen cinsellik aklımıza gelmesin. Para şehveti korkunç bir şehvettir. Şehvet insanın iç arzuları demek. Yeri gelir bu bir para olur. Yeri gelir konuşmak olur. Ben size bir örnek vereyim ki onu hayatın içinde her yerde görürsünüz. Gıybet yapmak kadar tatlı bir şehvet yoktur. Başkasının bir şeyini konuşmak var ya bir keki baştan sonra yemekten daha lezzetlidir. Onun için kek yemekten daha önemli bir konudur. Gıybet. Haramdır. Ama Gıybet ortamında gıybet yapmayan, cennetin etrafındaki dikenlere takılmayandır. Şehvetlere takılıp gitmeme mücadelesi yapmamız gerekiyor bizim. Cennet çünkü zorluklarla çevi Bu zorluklardan biri gıybet etmemektir işte. Konuşmak lezzeti vardır. İnsanın konuşma diye bir şehveti var. Cinsellik de o şehvetlerden biridir. Lider olmak, büyük olmak, Üç kişi bir araya gelince ben bunların büyüğü olayım hissiyatı da bir şehvet çeşididir. Yemek yemekte midemize düşkün olmakta bir şehvet çeşididir. Bir tane şehvet biliyoruz biz cinsellik öyle değil ki Züyyine linnâsi hubbush şehvet Şehvetlerle insan donatılmıştır. Bu şehvetler bir tane para değil cinsellik değil at beslemek koyunların etrafında durmak, bahçe sahibi olmak çim ekmek ze metal hayaati dünya Bunlar dünya meta yani şu dünyada bizim lezzet aldığımız hoşlandığımız her şey bir çay bahçesinde ya da evimizin bahçesinde asma ağacının asmanın altında, veya Söğüt ağacının altında oturmak da bir şehvet çeşidi. Elbette cinsellik şehvetinin boyu postu farklı. Ama bir Söğüt ağacının altında bir ayran içmek de bu insanoğlunun hoşlandığı şeylerdendir. Bunların tamamı Allah'ın şeriatına teslim edilmiş bir insan tarafından yaşanınca cennet sebebi olur. Bunları şeriat terbiyesi dışında yaşayan da cehenneme gitmiş olur. Birinin cennet sebebi'dir, birinin cehennem sebebidir. Bu cehennem şehvetlerle kuşatılmıştır diyor Gazali Rab hadisi şerifi naklettiğinde. Nedir o? Şehvetler nelerdir? Haram olan her şey. Bu hadisi şerif "İnnel cennete huffet bil makarehi" hadisi şerifi bu bizim hepimizin e, bilmesi gereken bir hadistir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cevami'ul kelimindendir. Bu hadis. Cevami'ul kelim ne demek? Az sözle büyük şeyler anlatmak demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de hususiyetlerinden birisidir bu. Az konuşur çok anlatılır. İşte bak, cennet meşakkatlerle çevrilidir dedi, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. 15 dakikadır onu konuşuyoruz, daha da anlatabildik sayılmaz. Cevami'ul kelimdir sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle uzun uzun konuşmaz. Üç kelime söyler, bir hayatı kontrol eder. Üç cümle söyler, bütün insanlığın ruhunu özetler. Peygamberce konuşmak budur. Hele hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetlerinden birisi budur. Evet, burada o e, Kale sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i daha var. Ela ve innel cennete hazdun bi rabvetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir, bu yukarıda buyurdu ya innel cennete huffet bil mekârihi onun bir benzeri bir hadis-i şerif var. Birinci hadis-i şerifimiz Bukhari hadisiydi. Bu ikincisi Ahmet bin Hanbel'den rivayet edilen hadis. ''Ela biliniz ki, innel cennete haznun bir rabvetin, cennet çetin bir yolun adıdır.'' ''Ela ve innen nara sehlun bi sehvetin, cehennem ise düz bir bataklıktır, çamur bir yerdir.'' Mecazi olarak ne? dedik ya cevami ülkelim, ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Cenneti istiyorsan dağlar tırmanacaksın. Cehennem için meşakka çekmeye gerek yok. Düz bir çamurluktur. Battın mı batıyorsun ama. Gittin mi batıyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek lisanından bu güzel nasihati almış olduk. Şimdi burada kalalım. İnşallah bir dahaki dersimizde devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in rabbil